Enes bebek 6. ayını doldurduğunda artık annesi İlknur Hanım öğretmenliğe geri dönmek zorundaydı. Eşi Hüseyin Bey adliye katibi olarak çalışıyordu. Tek maaşla geçinmekte zorlanan çift için bu kararı almakta stresli olmuştu. İlknur Hanım işteyken Enes bebeğe babaannesi bakmaya başlayacaktı. Fakat İlknur Hanım işe başlayacağı için hem suçluluk duyuyor hem de stres içindeydi. Her çalışan anne gibi İknur Hanım da acaba yanlış mı yapıyorum, bebeğim evde bensiz ne yapar, İyi bir anne miyim, bebeğimi annesinden mahrum mu bırakıyorum, ya benden uzaklaşırsa sonra beni istemezse gibi sorularla boğuşuyordu. Bu duygu durumu İknur Hanım'ın sütünü bile etkilemeye başlamıştı. Sütünü sağıp bırakacaktı fakat emzirmenin de anne ve bebek arasındaki bağı nasıl olumlu etkilediğini düşündükçe üzüntüsü daha da artıyordu. Henüz işe başlamadan korkuları ve kaygıları İlknur Hanım'a esir almıştı. Bakalım bugün uzmanımız İlknur Hanım'ın yaşadığı bu psikolojik durumu nasıl değerlendirecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz bir adım adım insanla yine birlikteyiz ve yine terapi tadında olsun ruhunuza dokunsun aynen Enes bebeğin annesi öğretmen İlknur hanım gibi yeniden işe başlayacak doğum sonrasında tekrar kariyer hayatına da devam edecek annelerimize sesleneceğiz bugün onların sıkıntılarını Acı bağlarını inşallah cevaplamaya gayret edeceğiz diyorum. Çok kıymetli konumu takdim edeceğim ama öncesinde adim adim insan Instagram hesabını sorularınızı yazmaya başlayın. Konuyla ilişkili aynı dertten müzderip olanlara öncelik vereceğimizi söylemek istiyorum. Tabii ki lütfen Instagram hesabımızı takipte kalın. E, yorumlarınızı bekliyorum dedikten sonra bugünkü konuğum daha önce ağırladığımız gibi uzman klinik psikolog Müjde Yahşi de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Ee, çok uzun zaman olmadı. <gülüyor> Görüşmeyeli diyeceğim. İzleyenler seni özlemiştir eminim. Ve e, Enes bebeği Annesi İlknur Hanım'ı konuşacağız. Öyküyü sen de dinledin başta olduğu gibi. Aslında genel bir başlayalım. Biraz bilgilendirelim izleyenlerimizi. Çünkü acaba işe başlama konusu bebeği nasıl etkiliyor, anneyi nasıl etkiliyor, ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl etkiliyor? E haliyle aile dinamiklerini etkiliyor. Biraz böyle genel bilgi verelim mi? İşe dönmek, anneyi. Evet. Ve Şimdi bebeği nasıl etkiliyor? Ben vakayı gördüğüm an dedim ki yani şu anda okuduğunuz an dedim ki Enes bebek benim bebeğimin ismi de Enes. İki buçuk tevafuk. buçuk yaşlarında evet çok güzel bir tevafuk olmuş. 2,5 yaşlarında ve ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bırakalım kenara benim psikolog kimliğimi değil mi? Ben bir anne olarak bunu çok net bir şekilde yaşadım çünkü ben de çalışan bir anneyim. Bebeğimle o zor günler aklıma geldi o vakayı dinlerken. Aslında baktığımızda ne kadar sık yaşanan bir problem değil mi? Çok sık yaşanan bir vakayı yine ele almışsınız. O yüzden çok yerinde yine isabetli bir konu oldu. Ee, çalışan bir annenin çalışmak zorunda olduğundan dolayı bebeğini evde bırakmak zorunda kalması durumu değil mi? Bu arada duygulandın sen ben fark ediyorum gözlerin yaşardı. Yaşadım. Aslında bugün biraz o ağırlığı anneler ekran başında hissedecek belki çünkü benim de kuzenlerimden e, bu programı izlemeliyim diyen henüz lohusalık döneminde ve birkaç ay sonra işe dönmek, dönmeye hazırlananlar var. Çok yoğun şu an ekran başında işe dönecek ve nasıl döneceğim ne yapacağım diyen annelerin sen hem de empati de yapabiliyorsun şu Kesinlikle. an bile bir yaşadığın. Yaşadığım için hakikaten insanın içine dokunuyor. Çocuğunu evde bırakıp e, çalışmak zorunda olması durumu. Şimdi beni bir kenara bırakalım. Bir de hakikaten maddi sıkıntılar yaşayan aynı buradaki İknur Hanım gibi durum söz konusu oldu. Da. Yani bu kadıncağız da anlattığınız gibi bırakmak istemiyor çocuğunu. Maddi sıkıntılardan ötürü istemeyi istemeye bırakmak zorunda kalıyor. E i̇şe gittiğinde ne yapacak? Akla annesi çocuğunda kalacak. E i̇şe gitmese evde kalsan olacak e maddi sıkıntılar yaşayacak. E bu durumda ne olacak durum ne? İki ucu çıkmaz sokak. Şimdi ben bu konuyu ele almadan önce bu vakayı şöyle bir kenara bırakıp sonra ele almak istiyorum. Çünkü burada önemli bir e, belirtmem gereken bir bilgi var, detay var. Bunu da herkesin daha fazla bilmesini istiyorum. O konuda şu. İlk 4 yaşta bir annenin bebeğinden ayrılmasını doğru bulmuyorum. Hı hı. Neden derseniz hani hocam ya ilk 4 yaş çok fazla değil mi? Evet bunu ee, genelde 0-2 yaş diye çünkü ha. çoğu psikolog söyler en temel dönem değil. Söyler Neden? ve anneler de der ki, hani 4 yaş çok fazla gibi. Hiç olmadı, hiç olmadı ama 2 yaş. Hı hı. 2 yaş öncesi e, tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü düşünsenize zaten 2 yaş... Çocuğun emzirme sürecinin içerisinde bulunduğu bir dönem. Ne demek emzirme? Sadece fiziksel ihtiyaç değil. Bunu her defasında zaten muhakkak söylüyoruz değil mi? Ruhsal ihtiyaçların da tazelendiği, çocuğun o güven ihtiyacının da e, alındığı. Yani çocuk emerken güven de emerek ne yapıyor? E, duygusunu geliştiriyor. Bu da ne yapıyor? Güvenli bağlanma diye geçen konunuzda çok güzel bahsettiniz. Çok güzel de bir evet, altyapı oldu günlerim. bu konuya. Güvenli bağlanma sürecini aslında tamamlıyor. Ama tamamen tamamlanıyor mu? İşte bu iki yaşta tamamen tamamlanmıyor. Bu bir süreç. Çocuğun 4 yaşına kadar, 3,5-4 yaşlarına kadar olan bir süreci. Kritik bir dönem. Neden böyle söylüyorum? Açıklayalım. Şundan dolayı. 4 yaşa kadar olan dönem özellik dönemi dediğimiz döneme tekabül edin. Peki o nedir? Yani böyle kavramsal konuşuyor gibi olmayalım. Hani özerk olma. Çocuğun Bireyselleşme. kendini birey hissetmeye başlaması. Ha ben tek başıma yalnız kalabiliyorum, yalnız başıma bir şeyler yapabiliyorum. Sen elleme sen dokunma ben yapacağım dediği hani iki yaş sendromu diye halk tabirinde kullanıldığı dönem değil mi? İşte bu dönem kritik bir dönem. 4 yaşına ortalama diyoruz 3,5-4 yaşlarına kadar bir çocuk burayı sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirse ortaya çıkan açığa çıkan değerlilik ve yeterlilik duyguları sağlıklı bir şekilde gelişebilirse ne oluyor? Özgüven dediğimiz duygu oluşuyor. İşte o zaman 4. yaşında çocuk artık diyor ki ben tamam özgüvenimi tamamladı 4 yıldaydı 3 yaşı doldurmaktan Doldurmak. bahsediyorsun. Şimdi sanki çocuğuna sanki gibi... kreş yaşını söylüyorsun. Hani kreşe başlama, sosyalleşme artık evet. o kreşe gidebilir anne de işe gidebilir. Ama bu mümkün olabilir mi hepimiz için? Bekleyebiliyor Bekleyebiliyoruz. Evet şimdi o vakayı ele aldığımda bunları detaylıca söyleyeceğim. Evet. Burada e, sağlıklı bir gelişim nasıl olmalı kısmı? Yani evdesin çok zaruri değilse çalışman eğer çok zaruri değilse bak 4 yaş diyorum. Hani hiç olmadı illa çalışmak istiyorsan 2 yaş ama dediğim gibi çok istisnai durumlar var böyle İlknur Hanım gibi onu ele alacağız. Şimdi 3 e, yaş, 3 yaş üzere 4 yaş. Buralar esnetilebiliyor. Neden? E şimdi çocuğun mizacı devreye giriyor değil mi? Daha e, e, yaratılış olarak güçlü bir çocuk. Her çocuğun fıtratı, seven bir çocuk. ki her çocuğun fıtratı aynı değil. O nedenle ama hani şöyle garantili bir isimle 4 yaş diyebiliriz tamam mı? Şimdi 4 yaşta ne oluyor? Niye 4 yaş diyoruz? Çok güzel bir yaş, 4 yaş. Böyle U dönüşü yapıldığı sihirli bir yaş. Nasıl? E, e, annenin artık çocuğunu kreşe verebildiği bir yaş. Kreş yaşı. Çocuğun artık anneden bağımsız, ben kardeş istiyorum, ben arkadaş istiyorum, ben yalnız yapamıyorum. Önceden neydi? İlla anne olacaktı, baba olacaktı. Hani şöyle sorular geliyor. Akran istiyor. Şöyle sorular geliyor. Diyorlar ki işte bizim çocuk yalnız oynayamıyor. Kaç yaşında diyorum işte iki buçuk yaş. Yalnız oynayamaz. Onun sana ihtiyacı var. Bu çok normal. Ama dörtten sonra artık yalnız olmuyor Şimdi dört yaşı işte bireyselleşme dedik, ya, özgüvenin oturması dedik ya. Onunla birlikte ne oldu? E artık çocuk e, kreşe başlayabilir dedik, kardeş olabilir dedik. E ne olabilir bir de o zaman? Anne gönül rahatlığıyla çocuğunu evde babanliğe kreşe teslim edebilir. Sağlıklı bir şekilde ne yapabilir? İşe başlayabilir. O nedenle bu. Bir de Küçük bir değinmem gereken bir nokta daha var. Hani şu davranış bozuklukları diyoruz ya ne bu kekeleme, altı ıslatma, tırnak yemedim, böyle saç koparma falan. Bunların bir çoğuna baktığımızda hep bu 4 yaş altı dönem. Hani 6 yaş öncesi deriz ya kişilik gelişimi daha böyle derine inelim çoğunluğu burada. Neden? İşte o özgüvenin komple tamamlandığı döneme tekabül ediyor. Çok kıymetli bir yaş, çok kıymetli altın dönemdir o 4 yaş öncesi diyerek... Bilgiyi verelim. Evet, genel Önce. bilgiler aslında. Neden Şimdi, önemli? İmkanı olan lütfen çalışmasın. Bunu Bu dönemde çocuğunun o gelişimine katkı sağlasın. Peki bu herkes için geçerli mi? Maddi şartlar ya da imkanlar değil mi? Dönmeniz gerekebiliyor. E dönmezseniz özel sektördeyseniz işten atılabilirsiniz. Böyle bir söz konusu durum var değil mi? E siz doğum iznine ayrıldınız 6 ay. 6 ay sonra dönmezsen işten atılırsın. Evet. Özel sektörlerde yapılabiliyor. Kolejlerde bir öğretmenlik durumu varsa değil mi? Bu da etki edebiliyor. Peki... Enes bebeğin annesi İlknur Hanım 6 ayı doldurduktan sonra resmi olarak evet. e, iznini tamamlayacak. Tamam. Şimdi burada biz şey yapalım bir bebeğin psikolojisini inceleyelim bir de annenin değil mi? Hı -hı. Zaten sorduğunuz şey de buydu evet. oraya gelelim. Şimdi biz o ön bilgiyi verdikten sonra İlknur Hanım'a bir bakalım. Şimdi burada e, 6 aylık bir bebeğin babaanneye bırakılması söz konusu. Şimdi, Bebeğin ilk ihtiyacı olan şey ne? Yani güven dedik az önce değil mi? Ama burada anne yok değil mi? Babaanneye emin ellere bıraktık ama illaki, illaki bu çocuk bebek ne hissedecek ne yaşayacak? Bir ayrılık anksiyetesi yaşayacaktır değil mi? Nedir ayrılık anksiyetesi? O kaygı işte ayrılma kaygısı. Anne yok. Anne İşe gitmiş çocuğa bunu anlatamıyorsunuz ama çocuk ne istiyor emmek istiyor, anneye dokunmak istiyor, anneyi koklamak istiyor, anneyi etrafında istiyor. Anne ile birlikte güven duygusu oluşuyor e, illa ki bunu bilelim ayrılık kaygısı birazcık olabilir ama biz burada ne konuşacağız? Bu ayrılık kaygısını ne kadar tolere edebiliriz? Ne yaparsak? Baş edebilme becerileri. Baş edebilme becerileri diyebiliriz. Toler etme, daha az zararla nasıl bu süreçten kurtulabiliriz, çıkabiliriz? İşte bugün bunlara değineceğiz. Hmm. Şimdi diğer taraftan anneye bakın. Şimdi anneye dur geçmeyelim, acele <gülüyor> etmeyelim. Bebeği bitirmedik. Bebeğe, bebeğe, bebeğin psikolojisinde babaanne burada önemli e, rolü var. Evet. Bu rollerden bir tanesi babaanne de bilmeli. Yani nasıl ki biz istiyoruz e, anneler bilgilensin babalar değil mi? Ebeveynler bilgilensin diyoruz da. E Şimdi burada babaanne bakacaksa eğer Yani ikinci bakım veren, ikinci bakım veren babaanne anneanne ya da yakınlardan kuzen teyze herkes olabilir. Tabi. onların da dinlemesi Tabii. gereken ya bir Ya Buradaki program. babaanne olmuş ister anaanne olur yani. isterse yakından başka bir akraba ya da bir yabancı evet, bakıcı. Sıkıntı değil. Kim olacaksa belli bir takım anne nasıl donanımlı hale gelmiş bak farkında üzülüyor e, ne yapacağım diye çaresiz duygular hissediyor e, babaanne de bazı şeylerin birazcık farkında olabilmesini istiyoruz nasıl mesela hadi oradan bur e, buradan oraya bir mesajlar gitsin bakalım mesela e, bebeğin iki yaş altı bebeğin fiziksel ihtiyaçlarıyla ihtiyaçları ile onların karşılanmasıyla ile bebek şunu e, şunu söylüyor kendisine diyor ki Demek ki diyor ben değerli bir insanım. Çünkü ben ağladığımda babaannem koşa koşa geliyor. Çünkü ben niye ağlıyorum? Ya acıkmışımdır, ya gazım vardır, ya altımı pisletmişimdir, ya da kucak istiyorumdur. Sevilmek istiyorumdur, ilgisiz kalmışımdır. Bu yüzden ağladığı an ağlamalarına cevap verebilmeli. O ihtiyaçları karşılanan bebek ne diyor? Oh diyor ya ben değerli biriyim ya. diyor Seviliyorum işte bak diyor ne zaman ağlasam hop diye geri veren birileri var diyor. Ve ne diyor? Demek ki ben... Babaanneme güvenebilirim yani bakan kimse o bakan kişiye ben güvenebilirim oradan aslında bir atıfta bulunuyor diyor ki o halde ben insanlara güvenebilirim başkalarına güvenebilirim. Burada babaanne yeterince ve zamanında hep dediğimiz kavram. Şahine. Yeterince ve de, e, devamlı ve zamanında. Yeterince ve vaktinde. Ve vaktinde vermesi fizikter e, ihtiyaçlarının evet. cevabını hemen bekletmeden Bekletmeden. Vermesi. Hani halk arasında ne diyorlar? İşte kucağa alma alışır. Bence bu artık bu tabu biraz yıkılmaya da başladı. Bu güzel programlar da vesile hmm. oldu. Kucağa alma alışır sözünü lütfen ikinci e, yaşını doldurmayan bebekler için hiç kullanmayalım. Onların zaten doyum noktası kucak. Yani babaanneler bakıcılar ne yapsın o zaman bir bol bol kucağına alsın hani ayrılık kaygısı yaşamasın istedik ya nasıl yapacak bunu bol bol sevecek kucaklayacak ağlamasa da kucağına alacak tamam mı bebeğe zaman ayıracak annenin yokluğunu hissettirmemeye çalışacak bak o zaman ayrılık anksiyetesi çok yüksek düzeyde mi yaşanıyormuş? Azıcık yaşanacak elbette. Yani işe gidiyorsun olacak illaki. Ama o böyle bozukluk derecesinde böyle hırçın hocam ağlıyor, susturamıyoruz. Öfke, sinirleri var, gece uyutmuyor. Hani diyor diyorlar ya. E bak şimdi sen bol bol sev, babaannesi, bakıcısı bol bol sev, bol bol öp, şımart, elle dokun, dokunsal olarak. Çünkü niye? Anneye dokunamıyor. Annenin yokluğu var. Burada babaanne ne dedik önemli. Şu, şu da çok önemli şimdi evi teslim ettiği için e, anne ister istemez şimdi babaanne anne dayanamaz azıcık işin ucundan da tutayım diyebilir yani. Yani şunu da beklememek de gerekiyor yani ben çalışm çocuğa bakıyor ama bir yemek yapmamış. Mı acaba buna mı gireceğiz? Yani? Neresi, <gülüyor> yapmasın babaanneler, anne, anneler. Çocuğumuz girecek, çok gireceğiz. Ya, ya, ya. Bu da önemli. Yani şimdi babaanne yapası geliyor yani sonuçta evladı yani gelini dediğinde alttaylı bir denli mi bırakacak? İşten geliyor, yorgun argın. E madem çocuğa bu bir şeyler yapmış, yardımcı olmuş ne kadar güzel ama şimdi benim değineceğim şey iş yaparken hani biz de yapabiliyoruz ya anneler olarak farkında olmadan duşu salçasını da karıştırayım da etini de koyayım da bilmem nesini de katayım da. Der ki, yani çocuk ağlıyor. Yani ama ağlasın ne olacak? Hepimiz ağlayarak büyüdük. Heh. Bırakalım artık bunu lütfen. Bu öyle demeyip işte evet. çamaşır asıyordum. Dur elimde bir parça daha kaldı. Onu da koyu vereyim de. Efendim ütüm yarım kaldı falan demiyoruz. Ne yapıyoruz? Çocuğun yanına ağlamasıyla birlikte çek fişe. Bırak altını kapat. Hop bebeğin yanına. Evet. Bak bu al sana ikinci püf nokta. Ayrılık kaygısı istemiyor sen değil mi? Biz e, anne ne diyordu? Aklı kalıyordu. Bak kalmaz. Bunları bir baba anne bilirse Allah'ın izniyle kalmaz. Niye? Bak çözümler de var. Bir yerlerde sorun varsa illa ki çözümler var. Hı hı. Bu da çok önemli. Bunu da demiş olalım. E peki gelelim annenin psikolojisine değil mi? Şimdi anne de düşünüyor. Ben diyor çocuğu evde bıraktım, hmm. bırakacağım. Bırakmış mıydı, Bırak, bırakacak mıydı? Tabii evde bırakacak, bırakacak. babaanne ha. gelecek. E ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak? İşte mahrumu bırakacağım, benden uzak kalacak ya beni daha da sevmezse, istemezse gibi olumsuz duygu düşünceleri var değil mi? İşte e, burada korku şu oluyor. Babaanneye çok bağlanır, annenin yerine koyar. Çünkü şöyle de duyuyoruz. Birazdan yazacaksınız okuyor gibiyim, seziyorum. Babaannesi annesinin... E, biraz daha diskalifiye olup kendisinin çocuk için ön planda olmasını isteyen babaanne anneanneler olabiliyor. Bana anne desin, anne olarak beni saysın gibi. Anneyi yok edebilme çabasına girebiliyor bazı bakı, bakan, bakım veren babaanne anneanne. Bunu kötü niyetle yapmıyor belki ama e, sonuçta bir süre sonra e, o çocuğun anneden uzaklaşıp babaanneden hiç ayrılamadığını da evet. görebiliyoruz. Bir patolojik ilişkiye de dönüşebiliyor. Kesinlikle, bağımlı bir Bu ilişki. Bu korkuları da var. Benden uzaklaşırsa dediği Hı -hı. anneanneye babaanneye yakınlaşırsa. Evet. bunu yaşıyor. Rol karmaşası yaşayabilir evet, değil mi? Evet. Tamam bak ondan da muhakkak söz edelim tamam mı? Şimdi... Bunu bana hatırlatır mısın? Tabii, Tabii ki. Evet, tamam. evet, Ondan bahsedeceğim. Kesinlikle hani şu tavsiyeler. Annenin yerden... mahrum bıraktığım korkusu. Suçluluk duygusuna yani girelim Suçluluk artık. Suçluluk duygusu bak o neden var biliyor musun? Şimdi eve bıraktı ya. Hı -hı. Şimdi ister istemez annelik duygusu bu. istiyor, Kadın da istiyor bunu. Anne de istiyor. Çünkü bak bir yandan sütü akıyor. İş yerinde çalışırken yani yaşadık hepimiz de bunları. Yaşayanlar bilir. O anda içi sızlıyor. Çünkü acı hissediyor. Hem fiziksel. Çünkü neden bak, bebeğin emme zamanı geldi? Emme zamanı geldiğinde bak Allah-u Teala'nın Fizyolojik yapımızı hakikaten o anda hem içimiz cızlarken fiziksel olarak da bir sinyal geliyor bize ah diyoruz bak süt zamanı geldi veremedi. E tabii ki suçluluk böyle bir takım hissedecek hissedecek ama bunların da çözümü var. Ne yani bak ne dedik hepimiz bir şekilde çalışıyoruz bir yerlerde bir şeyler yapmaya Hı. çalışıyoruz. Burada olumsuz duygu ve düşüncelerimizin ilk önce kontrolünü sağlayabilmeliyiz. Ben peki şu, şöyle bir soru sorsam. Ee, İlknur Hanım'a. İlknur Hanım, İlk Hanım gibilere kamerana dön <gülüyor> ve de ki sor sorunu bakalım. Aynen onu e, o cevabı kendileri düşünsünler ve adım, adım adım insan Instagram hesabından bize yazsınlar. Kamera seni bekliyor bak orada. <gülüyor> bana ya. bakma müjde ya, kameraya ya, bak. Yapma. <gülüyor> sor. Evet şimdi İlknur Hanım'a şunu sormalıyız. Yani tamam sen işe gittin aklın e, çocukta kalıyor. Hadi şöyle yapalım bir tersini yapalım mı seninle? Bu sefer evde kal. Evde kal çocuğunun yanında ol. Şahane. Güzel. Peki bu durumda ne olacak? Neyle karşı karşıya kalacaksın? Ben sana bir hatırlatmalar yapayım ister misin mesela? Kiranı, faturalarını acaba ödeyebilecek misin? Hani sen maddi sıkıntılardan zaten mecburiyetten dolayı keyfinden kalkıp gitmedin ki istemiyorsun. Zaten sen de bunu istemiyorsun ama şimdi bu şekilde düşün evdesin çocuğunun yanındasın. Faturalar ödenmiyor, kira ödenemiyor. Bunlardan dolayı bakıyorsun eşinle tartışmalar yaşıyorsun Arada bir şöyle kadınız yani istiyoruz arada bir gezmeye çıkalım birkaç bir şey yiyelim yapamıyorsun için kalıyor çocuğun ağlıyor bir şeyler yemesi lazım ihtiyaçları var vitaminleri var bakımı var sağlık bakımı var gereken işte e doktor doktor var. değil mi doktor gibi e eczaneden alabileceğin ilaçlar gibi bunları karşılayamıyorsun. Peki bu mu? Bu, bu şekilde mi yaşamak istersin? Bu sen de e, kaygı oluşturmayacak mı? Bence oradaki kaygının yanında bu çok fazla. Emin ol bu geçecek. Allah'ın izniyle bu geçecek. Ama gerçekler var. Riskleri de görelim. Yani sen bunu isteyerek zaten yapmadın. Bu zaten senin elinde olan bir şey değil. O halde şunu düşünebilmeliyiz. Ortada gerçekler var. Ne gibi? Bak bir takım riskler var. Sen çalış bir güzel... Evine de bir an evvel erken dönmeye çalış, zaten bunu yapacaksın ben de biliyorum. İki saatlik bir süt iznin var mesela, onu kullan. Ee, ne? Yap, mesela şey yapabilirsin, işini e, evine yakın seçebilirsin, babaanneyi okula arada taşıyabilirsin. Bak ben ne yaptım biliyor musun? Buradan böyle özelimi açmak gibi olacak ama ben babaanneyi o ilk zamanlarda ben bir kurumda çalışıyordum, valla dedim Allah razı olsun. Kayınvaldem izliyorsa eğer burada. Selam gönderelim. Selamlar gönderelim. Kayınvalideler örnek olsun, artsınlar efendim. İnan inanın hakkını ödeyemem. O yüzden dedim babaannele. Götürdün yanına değil mi? Bana bahsetti. Ben bakmaya devam, devam, devam. edeceğim. Buraya bakayım bak <gülüyor> Onlar böyle tam böyle bir psikologla konuştunlar istiyorum. Yani böyle evet. bu niye yaptım? Spontan. Bu planlı değil arkadaşlar. İstediğim ki Müjde sizin gözlerinize baksın. Siz seansa gidemeyenler, bir psikoloğa böyle randevu alıp gidemeyenler şöyle ekrandan karşılıklı sizin ruhunuza dokunsun diye yaptım. O yüzden konuşma Devam etmesini rica evet. ediyorum. Yani bak İnkana. çözümler var. Yani bu çözümleri evet. biz kullanabiliriz. Bu bizim elimizde. Yani oturup ağlamanın, vahlanmanın hiçbir şeye faydası yok. Ne yapacaksın? Bak ben babaanneyi valla bütün imkanları zorlamaya çalışmıştım. Şey yap ikna et eğer öyle bir babaanne var mı yok mu onu da bilmiyorum da inşallah öyle bir babaanneye denk gelmişsindir. Okula çağırmıştım yani. Aralarda vesairelerde tabii çok zor. Yani bunu ne kadar sürdüreceğim, nasıl dayanacağım? Dememek gerekiyor bu süreç çok kısa ki bak ne dedim Güzelde bir şey söyledim çok da uzatmadım 2 sene dedim hani hiç olmadı 2 sene dedim hani 4 sene daha sağlıklı daha normal durumlarda ama 2 sene bu 2 seneyi şey yapabilirsin biraz yorulabilirsin biraz şey kolay değil bir can büyüyor bir insan yetişiyor. E kolay değil. Sonucu, sonucunda neticesinde e, onun da mükafatını göreceksin. için rahatlayacak sonraki aşamalarında sonraki yaşantılarında o bebek ne yapacak? Gülücükler saçacak. Senin e, kendin diyeceksin ki ya ballı lokma nasıl bir tatlı çocuk bu böyle? Bunu diyeceksin bak sana garanti veriyorum emin ol. Kendini kaygılardan uzatmanın yolu olumsuz düşüncelerinden kendini uzaklaştırman ve gerçekçi olman, yani riskleri de görmen, neler olabileceğini de hesa hesap edebilmen diyerek anneye tavsiyelerimi Şahane efendim bakıyorum şöyle bir adım adım insana biraz müjdeyi dinlendirelim bir suyunu içsin adım adım insana e, böyle söylüyorum ya çok komik geliyor size efendim çünkü Türkçe karakter kullanamıyoruz e, çok güzel mesajlar geliyor bir de arkadaşlar sanırım hikaye atmışlar e, onu oradaki soruları da lütfen belki bana aktarabilirlerse çok fazla yoğun bir soru bombardımana tutulduk birazdan e, bir şöyle yeni ekran başına geçenler için e, sevgili yapımcım Fahrettin Bey'den rica edeyim öykümüzü bir hatırlatalım. Yani biz neyi konuşuyoruz? Biz anneye Müjde Hanım ne yaptı? Aldı ekranı ve bir şeyler söyledi. Anne, çalışan annelerin psikolojisinden bahsetti. İşe başlarsa ne olur, başlamazsa ne olur? Kaygılarını nasıl yönetebilir? Şunu bir, şu bir gerçek, ayrılık kaygısı. Bir bebekte başlıyor. Aslında tüm yeryüzündeki tüm insanlarda doğum anıyla kaygı başlıyor. Ney? Annenin rahminden o güzelim her şeyi yediğimiz rahat rahat üst baş soyunma derdi yok, alt bezleme yok, gaz yok bir şey yok değil mi? Çok rahat bir şekilde orada hayatını devam ettirirken birden Hop dünyaya geliyor. Birinci kaygı zaten doğum esnasında başlıyor. Sonra ne oluyor? Dünyaya adaptasyon süreci. O gaz sancıları, e, tabii kolitse, daha farklı problemler, sağlık problemleri bunların hepsi bir kaygı faktörü bebek için aslında. Dünyaya adapte olmaya çalışıyor. Her şey hazır gelirken bir böyle hani ara, o kordonla. Şimdi artık öyle değil efor sarf etmesi lazım emmesi lazım hayatta kalabilmesi için biz ne yapıyoruz zorluyoruz değil mi emmesi için bu bile bir kaygıdır çocuk için aslında kaygı deyince eyvah çocuğum kaygımı eyvah tramvayım vuracak bunları düşünmeden şunu söylemeliyiz hayata gelmek hayatla başa edebilmek bir kaygıdır bu kaygıyla baş edebilme becerilerini kazandıracağız bebeklikten bu yana ayrılık kaygısı dediğimiz annenin işe dönmesiyle başlayan bu kaygıyı da bebek de yönetebilmeyi öğrenecek ama biz ona yardım etmeliyiz nasıl yardım etmeniz? işte bunu konuşuyoruz ve efendim Öykümüz neydi Enes Bebek? Enes Bebek 6. ayını doldurduğunda artık annesi İlknur Hanım öğretmenliğe geri dönmek zorundaydı. Eşi Hüseyin Bey adliye katibi olarak çalışıyordu. Tek maaşla geçinmekte olan çift için bu karar almak çok stresli olmuştu. İlknur Hanım işteyken Enes Bebek'e babaannesi bakmaya başlayacaktı. Fakat İlknur Hanım işe başlayacağı için hem suçluluk duyuyor hem de aşırı stres içindeydi. Her çalışan anne gibi İknur Hanım da acaba yanlış mı yapıyorum? Bebeğimi de ben siz ne yapar? İyi bir annemiyim. Bebeğimi annesinden mahrum mu bırakıyorum? Ya benden uzaklaşırsa? Sonra beni ya istemezse gibi sorularla boğuşuyordum. Bu duygu durumu İknur Hanım'ın sütünü bile etkilemeye başlamıştı. Sütünü sağıp bırakacaktı. Fakat emzirmenin de anne bebek arasındaki bağı Nasıl olumlu etkilediğini düşündükçe üzüntüsü daha da artıyordu. Henüz işe başlamadan korkuları ve kaygıları ilk Nuran'ıma esir almıştı. Efendim öykümüz böyleydi ve ne kadar tanıdık ne kadar bildik. İşte biz bu öyküyü analiz ederken babaannelere neler düşüyor anneannelere bakıcılara. Anneler neler yapmalı. Suçluluk duygusundan arındırmak için çok güzel püf noktaları verdin. E, devam edelim. Yani şu roller Her dedin dakika. ya evet, Tuba, roller. az önce ondan da bir bahsedelim şimdi yeri gelmişken bu bağ, bağ, bağ dediğimiz şey değil babaanne ile evet. çocuğun bağı nasıl olmalı kısmı aslında babaanne de babaanne gibi olmalı anne de anne gibi olmalı yani çocuk rolleri karıştırmamalı eve geldiğinde anne hakikaten bir bakıyorsunuz artık çocuk da şaşırıyor babaannenin eteğine yapışmış bir vaziyette kalıyor şimdi bana öyle danışanlar geliyor ki şimdi babaannenin olduğu aileler geliyor çocuk annenin kucağında falan değil ki çoktan kopmuş gitmiş. Babaannenin kucağında baba neden bir şeyler istiyor. Ben o tabloyu görmek istemiyorum. Ya yani burada o yüzden o yüzden ne yapmalıyız? Ee, babanın da desteğini almalıyız. Ne açıdan? Şöyle e, şimdi mesela bunu işte etkileyen faktörler var. Niye baba dedim onu söyleyeyim. Şimdi mesela annenin belli bir takım kuralları var değil mi? O altı aylık süreçte sonuçta bir şeyler yaşadığı yaptığı çocuğa karşı yaklaşımlarında şimdi babaanne diyor anne diyor ki mesela ya diyor şey yapma diyor hani ayağında sallama benim çocuk diyor sallanmayı sevmez babaanne ne yapıyor mesela? daha otoriter, daha kapsayıcı orada hükmedici bir rolle. Ya diyor çocuk diyor sallanmayı sever sen çok karışma diye mesela bastırabiliyor değil mi? Şimdi iyi niyeti tabii ki çocuk için onun doğru olduğunu düşünüyor. Hı -hı. Şimdi e e e öteden beri ayakta sallanmak ya da beşik değil mi? Alışa geldiğimiz bir şey evet. ama şimdi olabilir. Bunun ne e doğruluğunu, yanlışını tartışmayalım ama Annenin tercihi anne değil bunu söyleyelim. An, anne istemiyor yani Hı -hı. burada anne diyor ki ayakta sallama. Şimdi bu durumda babaanne annenin görüşüne saygı duyabilmeli. Evet. Olmadı görüşüne saygı duymuyor diyelim mesela orada baba destek verebilmeli. Baba devreye girebilmeli Hı -hı. değil mi? Oradaki aynı karı koca arasındaki ilişkide baba ne yapıyor? Denge kuruyor tam orta noktada. Aynı şekilde burada işte roller Karışmamalı, her şeyi babaanne yüklenmemeli. Bebeğe bakıyor diye hepten hop artık bunun bakıcısı her şeyi babaanne dememeli. Anne de burada bu konuda adımlar atabilmeli, babanın da bir takım girişimleri olabilmeli. Babaanne de kendini yormasın zaten niye o kadar değil mi? Çok fazla bu kadar üstüne yüklenmeye başlarsa onda da anksiyete belirtileri başlamayacak mı? Başlayacak çünkü üzerinde fazla sorumluluk Durumu başlayacak. Çünkü düşünsenize eteğine sürekli yapışan bir çocuk var. Şimdi diğer taraftan e, neyi değinecektik? O bağ var ya babaanne ile e, bebek arasındaki. Ha, e, tamam bağı hallettik de şeyi söyleyeceğim. Babaanne mi bakıcı mı ha. kısmına da bir değinmek istiyorum. Yani şu var acaba babaanne anneanne bir, kan bağı olan biri, biri mi, mi bakmalı yoksa bakıcı mı olma önceliğimiz belki diye. Şimdi ne düşünürsünüz? şunu hep yine söylüyorum. Hı en kötü babaanne en iyi bakıcıdan hatta senle de bir konuşmuştuk evet. böyle aramızda telefonda değil mi en kötü en iyi bakıcıdan daha iyidir en kötü babaanne bakıcılar en... bizi linç edermiş şimdi hadi. şöyle ama bunu sebebini söyle bak babaanne varsa de şimdi semeyim. değil mi Tuğba babaanne var ortada anneanne var bakabilecek senin kan bağından bir anne gibi sana yaklaşabilecek sevgiyle o sıcacık Hı. şefkatiyle yaklaşabilecek biri varken Efendim işte şu kadar eğitim almış olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye böyle donanımlı bir bakıcı olsun ama bir babaannenin, bir anaannenin hiçbir zaman yerini tutamaz. Hani buradan da söylemek isteyelim sizin aranızdaki ilişki belki iyi olmayabilir gelin kayınvalide olarak ama bu öyle değil. Bak orada da ön yargıya kapılma. Ne yap? Teslim et, güven, inan. Bu, burada aslında etkileyen sebeplerden bir tanesi de istemeyerek, farkında olmayarak kendi arasındaki ilişki eğer birazcık sıkıntılıysa Bebeği de bırakmak istemeyebiliyor. Şimdi beğenmiyor kayın davranışlarını. Ne yapıyor? Ya diyor şimdi bakamaz, beceremez ya da şöyle yapar. Şikayet yöntemlere başvurabilir. Başvura yöntemler ben de... burada bir eleştiri getirmek istiyorum Hı -hı. müjde. Şöyle şimdi bazen ben de mesaj alıyorum Instagram hesabından. Ee, her ne kadar cevap veremesem de bunları taşımaya çalışıyorum yayına. Ee, çok vaktim olmuyor özelden yazmaya tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Biz diyoruz ki kayın ya da anneme bırakıyoruz ama annem ben şunu yapmasını isteme onu yapıyor. Nasıl engelleyebilirim? Burada şeyi düşünüyorum ben yani sen hem kayınvaliden baksın istiyorsun yani hayatında çok büyük bir güvenli liman olmasını istiyorsun ama o limanı da yönetmek istiyorsun. Yönetmek istediğin kişi bir birey belli bir yaşa gelmiş belki senden de tecrübeli ne söylersen söyle. Sen belki modern çağ tecrübelerini aldın ama o da çocuk büyütmüş belki de evet geçmiş zamanlı çocuklu ama ne olursa olsun daha tecrübeli daha soğukkanlı olabilir. Buradaki noktada biz istiyoruz ki benim yöntemimle büyütsün. Halbuki biz çocuğa şunu verebiliriz. Mesela ben bunu kendimden biz biraz annelikten dolayı belki kendi paylaşımlarımızda bulunuyoruz ama çay bardağı mesela benim oğlum benim çay bardağım asla gelmez. Ama anneannesinin çay bardağına sürekli anneannesinin elinde gördüğü anda pıtır pıtır gider yanına. Çünkü neden o ona çay kaşığı ile verdi. Bana hiç gelmez. İki kere denedi gelmeyi. Baktı ha diyor. Çocuk şunu söylüyor. Anneannemin kuralı, anneannemde ezebileceğim kurallar var. Annemde çarpabileceğim kurallar var. Çocuklar bunu çok net anlar. Siz kendi kurallarınızın ezileceğini düşünüyorsunuz. Babaannenin ya da anneannenin koyduğu kuralların evde de devam ettireceğini zannediyorsunuz. Siz ne kadar güçlü, kendinizden emin ve istikrarlı olarak koyduğunuz kurallara sadık ve bağlı kalırsanız çocuk şunu bilecek. Ben bu yaramazlığı babaannemle ya da anneannemle yapabilirim. Ama annem buna izin vermiyor. Mesajı Bak verin. ne oldu? Niye anne, annenizle daha doğrusu niye annenizle ve kayınvalidenizle kötü oluyorsunuz? O sizin limanınız çalışırken ya. çocuğunuzu bırakacaksınız. Tatlı olun, iyi olun, gönüllerini alın." diye parantez açacağım. Çok güzel oldu. Bence e, bu da hı. böyle bir mesaj olarak gitti. Belki farkında değiller. Yani hı. kendi aralarındaki ilişkinin bir yansıması yani e, objektif bakamayıp e, daha ön yargılı belki farkında olmadan değil mi? bazı hı. annelerimizde bu var Kasıt olabilir. Yok. Kasıt yok canım istemediği. Yani, bakıyor kendine göre öyle değerlendiriyor değil mi? Hı hı. E, ve ne yapıyor? Babaanneye bir takım etiketlendirmeler vesaireler. Yapabiliyor, bakamaz. Sadece babaanneleri de, de söylemeyeyim, Aa, anneanneler de var burada. Niye babaanne diyoruz? Çünkü <gülüyor> Enes bebeğe babaannesi bakmış. Benim de anneannesi bakıyor <gülüyor> şimdi. Yani, evet. Çok güzel. Şimdi buradaki vaka babaanne olduğu için böyle <gülüyor> evet. <Doğru>. e, geliyor <gülüyor> aslında. <gülüyor> ya bu isterse de bakıcı olsun. Bakıcıya da güvenmek gerekiyor. Senin babaannen olmayabilir, ya yani babaanne Doğru. olmayabilir. Gurbette olabilir. Gurbette olabilir. Şimdi bak çok fazla insan var. O kadar fazla, fazla insan var ki kimsesi yok. Atanmış, doğuya atanmış, bir yere atanmış. Karı koca öğretmenler ya da ne bileyim doktorlar bir şeyler... E babaanne yok ne yapacak? Mecbur verecek bakıcıya. Hmm. Yine aynı şekilde yani bakıcıya da eğer güvenip vermişsen o güvenin de koruman gerekiyor. Hmm. Ya yani bunun önlemleri var şimdi teknoloji çok gelişti. Hmm. Koy kameranı değil mi? İşte sesli bir şekilde görüntüleri hep takip et. Yani çok zor değil. Eski dönemlerde değiliz. Artık e, yaşam çok kolaylaştı. Şimdi rolleri babaanne ile çocuğun arasındaki, torunun arasındaki bağı etkileyen önemli bir tane bir şey daha var. Nedir o? Ya... <gülüyor> o da ne biliyor musun? O da biraz erken bırakıver. Ne zaman? İşte bir ay öncesinden. Ha çok değil mi? Ne gerek var? Deme. Neden? E çünkü düşünsene senin 6 aylık bir yine bu vaka olsun, başka vakalar için söylüyorum. Belli bir alışkanlığın var. Çocuğun da alışmışlığı var. E şimdi sen mesela herkes farklıdır, değil mi? E kimileri böyle çocuğu kat kat kat kat lahana gibi sarar. Çocuk bir katını çıkardı mı şu öyle alıştı bu çocuk şimdi değil mi? Diğerleri bir bakıyorsun başkaları da soyuyor çocuk yani böyle cam açık pervane açık, öyle alışsın öyle işte. alış yani herkesin bir yetiştirme şekli var. Şimdi bu babaanne bilmez sen nasıl yetiştirmişsin. O yüzden. Biraz evine erken gelmeye başlasın yani bir ay önceden başlasın senin evinde bulunmaya sen daha işe başlamadan. Yani birden pat diye sabahın pazartesi oldu. Hadi işe başla Hiçbir başlıyorum. güne kadar babaannenin evinde kalmadı gitmedi zaman geçirmedi babaanneyle Şöyle bir o bağ oluşmadı sen pazartesi sabah 9'da bıraktın hop işe git. Hadi artık. O bir büyük evet. bir kaygının ne yapıyor? pik noktası. Ha, ikisi için ya hepsi için. Baba anne ya. Baba şimdi panik. nasıl Susturacağım <gülüyor> ben bunu Tabii canım diyecek. şimdi hiçbir tabii. şeyini bilmiyor çocuğun. Her şeyine yabancı. Tamam hani kamba dedik, torun dedik. Kalktı onlar işte devreden kalktı. Çünkü babaanne alışamadı. Bilmiyor, çocuğu tanımıyor. İhtiyaçlarını neye kızar, neye ağlar, neyi sever, neyi sevmez, nerede üşütür, hastalanır. Bunları tanıması lazım anneni dedim annenin yaklaşımını da görmesi lazım neydi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardı şimdi e, anneyi de ne yapacak gözlemleme şansı olacak e, çatışmanın da önüne geçecek annenin de Aklı kalmayacak evinde. Yani çünkü bak bir ay deneyim, oryantasyon süreci. <gülüyor> hani işe başlarken Aynen. yapıyoruz ya. Deneyelim babaannesi. E tabii ne Aynen. oluyor? Alışma süreci, alışma Aynen. süreci. Bu olmak zorunda. Herkes için geçerli. Bu, bunu gözden kaçırmayalım. Eve alışıyor, çocuğa alışıyor. Anne ile kayınvalide birbirine o tutumlar noktasında alışıyor. Gül gülistanlık, böyle güllerin açıldığı bir ev Hani kaygı nerede işte depresyon ya da işte efendim kaygı bozuklukları vesaireler birçok şey aslında bizim yaklaşımlarımızda, tutumlarımızda hayata küçük dokunuşlarımızda minik minik, minik adımlarla minik efendim. Minik. Ya bak. o kadar güzel ilerliyor ki son bir şey kaldı peki tamam bunları anlattık ama önemli olan bir şey daha var madem anneler çalışıyorsa tüm çalışan annelere söyleyelim çocuklarımızla kaliteli zaman her yerde afişler var artık instagramda videolar var bütün işte uzmanlar konuşuyor uzman olmayanlar da konuşuyor bu konuda ama biz efendim uzmanımızdan dinleyelim etkili vakit geçirme, etkin vakit, kaliteli vakit geçirme. Neden? Çalışan bir anneyseniz çocuğunuzla sınırlı zamanınız var. O zaman ne yapacağız biz? Aman hafta sonu temizliğe ayırmak yerine temizliğimize 2-3 saat ayırıp daha çok çocuğumuzla mı acaba hem tensel temasımızı sağlamak, hem güzel vakit geçirmek, birlikte koyun koyuna uyumak. Her çocuğun hayal ben benim çalışan arkadaşım var dersen çalışan dedim. Annesi çalışan bir arkadaşım vardı. Bana verdi ki ben hasretim. Hafta içi annemle kahvaltı yapmaya hasretin hmm. derdi. Bu 20 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyorum. Ben oldum olsa annem memurdu derdi bana. Yani hani bize gelirdi annem kahvaltı hazırlarken, biz üniversiteden çalışırken imrenirlerdi. Gerçekten çalışan e, anneleri olan çocuklar ev hanımı olan anneleri olan arkadaşlarıyla bir, bir, bir gıpta ediyorlar onlara bir. Yani burada bir, bir gerçek var. E, ama tabii ki her ev hanımı olan da çocuğuyla acaba gerçekten kaliteli vakit geçiriyor mu? Bu da tartışılır. Hmm. Ne diyorsun Müjde? Bundan sonra sorularım var bir sürü birlikte onlara geçeceğiz. Çünkü vakayı çok güzel analiz ettim bu arada. Ağzına sağlık. Şimdi kaliteli zaman, kaliteli zamanı etkileyen bazı e, şeyler de var değil mi? Yanlış tutumlar da var, yanlış yaklaşımlar da var. Önce ondan girelim. Çünkü onları yaparsan o kaliteli zamanında pek bir Öldürüp etkisi olursun. olmayacak. Evet. Yani çocuğa ulaşamayacaksın. Evet. Onlardan bir tanesi Hı. çok sık rastladığımız şeylerden biri. Çocuğu evde bırakırken ne yapmak? Gizlice... Ortadan kaybolmak. Çocuğa hiçbir açıklamaya Güzel o soru vardı ona gelecektim ha. ama madem söylemiş ol sormuşlar işe giderken bize 6 aylık Enes bebeği konuştuk ama 3 yaşında kaçıyor çünkü ağlıyor tuban Hanım işe gitmek zorundayım. Kaçmayın, açıklama yapın ama ağlıyor. Ağlayacak. Ağlayacak. Ne diyorsun bu? Durumda? Niye ağlayacak? E biz az önce ne dedik? E herhalde ağlayacak. Bak bunları anormal görüyorlar. Ağlamasında bir sakınca yok. Niye? E ayrılık yaşıyor, sevdiği gidiyor, annesi gidiyor çok normal. Ha, ağlamanın boyutları var. O ayrı. Her çocuğun ağlamasına göre değişir durum. Hı hı. Analiz etmek lazım ama normal, sağlıklı. İşte Bu az, az önce anlattıklarımıza dikkat eden evet. aileler, çocuklar, babaanneler de. Bu ağlama normal çünkü bir ayrılık var. Hı hı. Şimdi ne yapıyor? Anne hiçbir şey haber vermeden kayboluyor. Ne yapacak yine bak anksiyete dedik değil mi? Yine anksiyeteyi çocukta artırmayacak mı? Ne oldu? Bir anda anne yok. Eve bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Şimdi benim kendimden yine bir örnek vereyim mi? Çocuğum iki buçuk yaşında olan Enes, hı hı. Enes bebek. <gülüyor> ne yapıyor? Ee, mesela mutfaktayım. Hı. Kapımı kapatmışım mesela o esnada. Çocuk beni arıyor diyelim. Bakıyor bir anda anksiyeteyi anne evinde olmasına rağmen yaşayabiliyor. Neden? Annem nerede? Annem nerede diyebilir. Bunda bir anormallik yok. Korkma sen gel çocuğunun karşısına de ki ben işe gidiyorum. Geldiğimde akşam geldiğinde senle çok güzel oyunlar oynayacağız işte Lego yapacağız şunu yapacağız bunu yapacağız söyle ee, karşılığında da çok güzel bir şekilde bir birlikte geçir geçirmek e, istediğini de yani duygu paylaşımını düşünce paylaşımını. Yap yani senin de aslında gitmekten çok memnun olmadın belki hissetmesi hoşuna gidecek çocuğun. Ee, şöyle. Orada nasıl bir yaklaşım göstermeniz biliyor musun? İki tane hata tuttum. Ben iyiyi söyleyeyim, Kötüleri söyleyemedim daha. <gülüyor> o da ne biliyor musun? Çocuğa mesela şey yapıyor. Yavrum, kuzum Hı. ya ağlama bir tane. Bak geleceğim tamam mı? Ya bak böyle yapma lütfen. Bak ben, ben de üzülüyorum. üzülüyorum. <gülüyor> ben de üzülüyorum deyip duygu sömürüsü gibi böyle duygularını çocuğun okşayacak şekilde kaygısını artıracak şekilde yaklaşmıyoruz. Ya da Ay şimdi çocuğa böyle duygusal duygusal yaklaşmayayım. Ben en iyisi şey yapayım daha duygusuzca. Hadi ben gidiyorum görüşürüz eyvallah. Ya da kocaman oldun. İşe gidiyorum dedim sana. Ha. Abi oldun sen ne ağlaması bu. Hala niye ağlıyorsun. Niye sakın çatmayın. Ay ağlayacak ne var sen de Allah Allah geleceğiz işte akşama sen de niye bu kadar büyütüyorsun. Bu, bu da değil. değil. Bu da değil. Empatik yaklaşım. Ama nasıl içinden böyle çocuk üzülmeyecek sen konuşurken. O da diyecek ki yani orada ne dedik ağlayabilir. Umut, umut edecek. Umut Duyumusunu edecek çok vereceğiz. güzel. Akşam annem gelecek birlikte gene oyunlar oynayacağız. Bir sorun yok biraz bekleyeceğim demek ki. Bak ne olacak bir şeyler öğrenecek çocuk. Haz öteleme, irade, sabır. Bak bunlar zaten bizim çocuklardan öğrenmesini istediğimiz duygular. E bunlar bak ne güzel şeylere de vesile olabilir. Doğru her şeyi uygularsak, işte her şeyi doğru uygularsak sağlıklı ilerlerse bu az önce bahsettiklerimiz yerine getirilirse değil mi bu şekilde evet. Şimdi ben ıı, bu hani kaliteli zamandan bahsettim. Ha onları evet, söylemedim tamam. Evet. Vaktim çok daralıyor. E, güzel dolu dolu geçtiğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz kıymetli izleyenler? E, sorular var, yorumlar var, DM'den sorular var. Bunları nasıl yetişeceğiz bilmiyoruz ama şunu merak ediyorsunuz. Çalışan anneysek biraz daha bizim e, bazı şeylerden feragat etmemiz gerekebilir. Çocuğumuzla çalıştığımız süreyi kapatmamız gerekir. Şimdi işten geldik. Hı hı. E, giderken dedi ki biz gelince seninle oyun oynayacağız dedik ama geldik. Çok yorgunuz. Aman çocukla mı uğraşacağım yarın yine işe gideceğim. Bir şeylerin bedeli var. Çalışan anne olmanın da bir bedeli Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Geldik işte. Ya az önce hani dedik ya hı. o bedel var. O iki yaş azıcık dişini sık, azıcık yani bunlara katlan. Yani katlanacağız. Annelik kolay değil. Bunları bilerek anne olduk öyle değil mi? Sorumluluk, hı hı. Bu bir sorumluluk becerisi. Şimdi işten eve çok yorgun geldin katılıyorum. Ee, bir dünya yorgunluk var üzerinde. Hı hı. O karşılaman da önemli. Yani of şimdi ben bir üstümü çıkarayım da bir yapışma dur, bir üzerimi çıkarayım da Değil de ah benim, İçeri girer benim girmez yapış ah benim tatlım şimdi biraz da koronavirüs de var <gülüyor> böyle hemen de yapışmak da evet yapışamıyoruz Doğru. ama o sevecenliğini o özlemini o hasretini kuzum nasıl da özlemişim ben seni yavrum benim bak geldim şimdi birazdan oyunlar oynayacağız senle tamam mı ama ben bir üstümü çıkarayım söyle Anlat bak üstümü çıkarayım işte kıyafetlerimi giyeyim ellerimi yıkayayım ondan sonra biraz da karnım acıktı sen yemek yedin mi birazcık da karnımı doyurayım ondan sonra böyle böyle oynayacağız falan yap yani bak bunun istediği şey o. Seninle birlikte yani mutlu olsun. Yani sen bunu yapıyorsun. Ya, psikodrama yapıyor şu an. Ya İzleyen ben bener şunu söyliyorum. İzleyenler şunu söyliyorum. Ha işten geldik de o enerjiyi bulduk. Çok yapabiliriz diyenler var. Az önce oluyor. söyledim. Bunlar kolay bir şey evet. değil tabii ki. You're Yorgun those. gelecek. E, belki başı ağrıyordur, migreni tutmuştur. Ben bunları anlıyorum. Ama bu enerjiyi verecek de e, evde etrafında insanlar da olsun. Senin düşünce yapında e, ne dedik? Hı -hı. Olumlu olsun. Bakış açın, hayatın. Bu senin artık senin kendini yönetme becerin. Bak. Evet onu söyleyelim. Yani bir insanın o mutluluk enerjisi birçok kadın çalışıyor. Ne dedik? Toplumda çok sık karşılaşılan bir vaka dedik. Niye bunu söylüyoruz? Yani çalışan çok anne var. Şimdi çalışıyorum ben benim üzerime gelmeyin çok yorgunum. Bu hadi diyorsunuz geliyoruz çalışma kardeşim hani böyle, çalışma e, yani. Ama çalışma yani bunu malfitit fitil, fitil çocuğun Sadece falan. çocuk için değil. Şimdi ne yapılıyor? Erkekler diyor ya ben zaten çalışıyorum benim üzerime gelmen çok beklentim var diyorlar hanımefendilere tamam mı? Geliyorlar. Ama niye ise televizyon elinde kumanda şimdi rejiden bana e, bir tokat gelebilir bu yüzden. Eve gidiliyor. O televizyondaki diziler kaçmıyor, maçlar kaçmıyor, yarışma programları kaçmıyor. Nedense işin yorgunluğunu orada onu dinlerken o kafanız onu kaldırırken çocuk sesiyle eşinizin size göre dırdır olan konuşmasını paylaşır. Şimdi kaldıramıyorsunuz. Çalışıyorum ben. Ne yapsın? Kadın da sabahtan akşama kadar evde çalışıyor. Ne olacak şimdi? Herkes çalışıyor diye birbirine böyle laf mı geçirecek? Nasıl geçim olacak? Ya. Öyle değil mi? Bak ne güzel söyledin. Ne dedin? İşte bir elinde telefon bir, ya da televizyonla evet. meşgul. Bak bununla ilgili şöyle söyleyeyim. E, kaliteli zaman dedik ya. Anne eve geldi. İşte yorgunluğunu attı. Artık şimdi ne yapacak? Asıl şimdi olay. Hı -hı. O kaliteli hı. zaman dediğimiz şey. Eğer bebek böyle 6 aylık bir bebekse, 2 yaş öncesi bebekse... Bol bol temas, bol bol dokunsal süreç, Emzirme emzirmek varsa. zaten bol bol emzirmek. Şimdi bunları dikkat edecek ama ne yapacak ne yapacak? Emziriyor, emzirirken elinde telefon, Hı. çocuğun yüzüne bakmıyor, o göz teması yok. Hı. O çocukla çalışanlar neler buna çok çok daha dikkat ediyor. Çok zaten de, zaten çocuk ayrı. Zaman sınırlı. Çocuk zaten senin gözlerine hasret kalmış, Hı. o bakışına hasret kalmış. Hı. Ya bırak bir telefonu elinden, bak hatırlatma olsun. Ya da kaçırdığın o dizi açmışsın işte, şimdi akıllı televizyonlar evde kaydediyor. açıyorsun, kaydediyor. Hı. Sonradan izleme emzirirken. Hı. Çocuğuna hisset. Evet. Hani geçen programımızda da demiştik ya o oksitosin emzirirken sağlanıyor dedik ya niye salgılanıyor? Bak özelliği var dedik bir daha hatırlatalım bağlasın seni diye. Hı -hı. Çocukla senin arandaki bağ oluşsun. Yani diye. çalışmaya çalışıyorum işe gittim. Benle bağı kopar diyen İlknur Hanım'ın öyküsünde olduğu gibi varsa böyle büyükünüz e, o bağ kurmak için emzirme sözü ya da mama veriyorsanız herkez bir beron ve o pozisyon onu sık sık yapmalısınız. Yapması lazım. Bir an önce sorulara geçmem lazım. Çok zamanım da kaldı. Söyleyeceklerim varsa lütfen sorulara Onu tamam. sana hatırlatmış olayım. Tamam. Şimdi adım adım insandan gelen. Şimdi demişsiniz ki lohusalık depresyonu hakkında konuşun. Efendim takip ediyor musunuz bilmiyorum. Adım adım insanda bizler çok şeyi en baştan konuştuk anne e, doğumdan önce doğum esnası e, böyle gidiyoruz. Dolayısıyla e, YouTube'da atıldı oradan izleyin o bölümü diyorum. Mesela Ayşe Hanım çocuğum ona bakan kişiye bağlanıp benimle olan ilişkisine mesafe koyarsa demiş. E, ne yapmalıyım mesela biraz şöyle hani devam edelim. Yaşlı ben. Ba şeye bakalım Tuba'cığım. Yaş, yaş, yaş belirtmeyenlere Neden bakmayalım. Neden Ayşe Hanım? Yaş şimdi çocuğu sorayım. değerlendirirken yaşı baz evet. almamız lazım. Ee, mesela çok farklı sorular da var ama önceliğimiz efendim çalışan anneler, işe dönen anneler için. Acaba ona yetebilecek miyim, anlayabilecek mi, becerebilecek miyim anneliği, korkularım, kaygılarım var. İşe başlayanlarda yetersizlik duygusu. Ee, bunlar önemliydi. Peki bu hani dedi ya bakıcıya bağlanır da bana bağlanmazsa korkusu yaşayan annelerde. Söyledik bir kısa öz cevap verelim. Kaçırılmış çünkü orası. E, tamam bu kaliteli vakit, kaliteli zaman geçirme mesela bu önemli hı. onun belirleyicisi arasında. Mesela nasıl e, hadi eklemiş olayım söylemek ister istedim az önce. Hı hı. Dokunsal oyuncaklar, dokunsal mesela bol bol hamurla oynatsın, bir, bir, bir, bir, bir anneyle birlikte oynasın, işte birlikte parmak boya yapsınlar, birlikte anneyle aktiviteler, daha dokunsal temaslı oyunlar oynasınlar. Yani bakıcıya bağlanmasından korkuyorsun bu şeyi de karıştırmayalım bağlanma ile bağımlı olmayı karıştırmayalım. Tabii, farklı. Onlar farklı konular. E, İkincil bağlanma diye zaten bir şey var. Yani bakıcıya bağlanmasını zaten istiyoruz. O da yanlış anlaşılmasın. Hı. Buradan mesaj da gitsin. Evet, bu, e, zaten yani, diyoruz bağlanacak. Evet. Ama birincil bakıcı, yani birincil e, bağlanma nesnesi annedir. E tabii ki de e, bakıcıya da bağlanacak. E, bizim meselemiz. Anneyi karıştırmasın, asıl bağlanma nesnesini karıştırmasın. Senin bol bol onunla ayıracağın ona za kaliteli zaman bunun önüne geçecektir. Evet. Tamam Bu önemliydi ve bir soru alacağım. İsim vermeyeceğim. Tuba hayırlı yayınlar demiş teşekkür ediyorum. Uzunca bir mesaj DM'den gelmiş. Ben de birkaç aya kadar çalışan bir anneydim. Şimdi de böyle var. Çalışan bir anneydim. Sanırım ayrılmış. Şu an iki yaşında bir kızım var. Doğduğu günden beri çalışan, sürekli koşturan bir anneydim. Tersi olmuş. Bak çalışmış, çocuğu iki yaşında ve bırakmış. bırakmış. Benim başıma geldi böyle olmuş? vakaları biliyorum. Şimdi onu niye okuyorum? Tam müjdenin yaşadığı bir şey mi acaba diye. Ev taksit borçlarımız vardı. Bu süreçte kızımla kayınvalidem bakıp ilgilendi. Yeni anne olduğumdan mı, çalıştığımdan mı hiçbir şey anlamadım anneliğimden. Üzerine kayınvalidemin hiçbir şey bilmiyormuşum gibi davranışları vardı. Kitap okuyarak, birçok pedagog dinleyerek sizin programlar gibi programları dinleyerek bazı bilgisizliklerimi gidermeye çalışıyorum. Kayınvalidem her seferinde biz kitaplarla mı büyüttük? Bana bak beni dinle diyerek eleştiriler savurdu savurur diyor ben hala bir şeyler atlatamadığımı düşünüyorum bu durumu nasıl çözebilirim borç yüzünden o bak ne kadar işte hepimizin hikayeleri ne kadar farklı değil mi ee, normalde ne dersin ya sen iki yaşına kadar çalış iki yaşından sonra mı geri dönüyorsun eve dersin ama Tam, ne diyor borcumuz hı. vardı ve çalışmak zorundaydık evet. o süreçte işte babaanne bakıyor kritik dönem kritik, evet. evet, kritik dönemde yok evet kritik dönem yok şimdi de yanında, ama işte burada da kayınvalideli bir çekişme var hala işte az önce değindiğimiz şeyler değil mi evet. yani kritik dönemde asıl istediğimiz çocukla bir, birlikte beraber olabilme. Muhtemelen sorsak biraz araştırsak o kritik dönemde yer almadığı için e, Allah muhafaza diyelim inşallah olmasın. Hani davranış bozuklukları bir takım çocukta e, ne diyelim? Davranış bozuklukları, kekemelik, altıslatma işte tırnak yemek, olabilir. Evet. olabilir. Burada ama zaten şöyle bir şey var. Ee, ismini vermek istemedim izleyenimizin. Bilmiyorum şu an belki kayınvalidesi de izliyor olabilir. Pot kırmayalım efendim adım adım insan olarak. Ee, tabii kayınvaliden ona eleştirmesi, biz kitapla büyüttük demesi bu polemiklere girmeyin. Ben bir video yayınladım Instagram'da hesabımda. Bazı problemleri çözemezsiniz arkadaşlar. Kayınvalidenizi istediğiniz kayınvalide modeline getirmeye çalışmayın. Bırakın polemik yapmayın, tartışmayın. Böyle hani haklısın anne hani deyip geçiştirin. Bazı şeyleri he he hey demek zorundasınız. Ne yapacaksınız kayınvalideniz? Dominant belli ki. Sürekli bir şeyler söylüyor. Olabildiğince çocuğunuza gelmişsiniz eve 2 yaşına şimdi 2-0-2 yaşlarında kaçırdığınız zaman telafi zamanı. Sizin kayınvalidenizin söylemlerini düşünecek vaktiniz olmamalı. Çocuğunuza odak ben bunu öneriyorum. Odaklanmalı özellikle. ve kabul etmeli kabul ya, etmeli. Onu, o her insanı yok. yani bu tek kayınvalide değil, hayatımızda birçok insanla karşılaşıyoruz. Ee, kendi düşüncelerimize uymayan ama ne yapıyoruz? Kendi düşüncelerimize mi uydurmalıyız. Doğru olan bu değil. Doğru olan her insanı o düşünceleriyle kabul edebilmek. Öyle kabul etmezsek zaten çatışma orada başlıyor, uyumsuzluklar orada başlıyor. Evet. Ya bu kadın bu böyle yani yapacak bir şey yok. Ben böyle yapayım. Çatışma Aynen. olmadan. Tamam yönetmenim, sevgili yönetmenim uyarıyor beni. Hızlıca ilerliyorum. Sibel Hanım merhaba Tuba Hanım. Emzirmeye çok değindiniz. Ne yazık ki bebeğimi emziremiyorum. Sadece mama veriyorum. Bu durum bebeğimle aramdaki e, bağı etkiler mi? Teşekkür ederim demiş. Hızlı cevaplar verebilirsiniz. Tensel temas, yokmuş. bol bol tensel temas. Yani burada emzirmekten bahsederken o pozisyonu anlatmaya çalışıyoruz aslında biz. Şimdi oral dönem 0-2 yaş döneminde bebek emmek istiyor o bir ihtiyaç aslında. Hı hı. E, emzikle ben mesela danışanlarım onu da söylüyorum emememiş bir bebek ise mesela o süreçte emzik verebilir 0-2 yaş döneminde. Çünkü Tabii. Ya, birazcık zaten şöyle dokundurun bebeğin ağzına hemen eliniz ne yapıyor eliniz emmek, emmek istiyor o bir ihtiyaç onu tamamlayalım. Neyle bak ne güzel eskilerden beri emzik verilmiş verin 0-2 yaş döneminde verin. Ne için? O ruhsal ihtiyacını tamamlayabilmesi stresini, için. Stresini, kaygısını alacağı için. Rahatlatıyor, yatıştırıyor ve evet. tensel temas bol bol Aynen öyle. Yakınlaştı. Şerife Hanım, merhaba Tuba Hanım. Kızım 4 yaşında çalışmıyorum ama, mesela çalışan annelerle konuştuk ama enteresan bir durum var. 4 yaşında kızı evde beni göremeyince ağlıyor. Bu nedir? Güvenli bağlanma yaş, olmadığını mı gösterir? Yaş. Yaş var mı? 4. Ha 4 tamam. <gülüyor> ee, evde olmadığında mı ağlıyor? evde göremedi. Yani evde göremi göremediği zaman ağlıyormuş. O, o, Çalışan şimdi, bir anne değil. Tamam bak, e bak şimdi ne dedik? Ağlamanın da bir tipi vardı, değil mi? Böyle kendini yerlerden yerlere atıp kontrolü kaybedercesine bir ağlamama O anda annesinin bir anda acaba kayıp mı olması? Ne dedik? Bak hani e, bazen arada yok olabiliyoruz. Ne dedim? Az önce mutfaktaydım ben mesela dedim. Ev ev e, sonuçta farklı odalara sahip. Ağlamalarından korkmuyoruz nasıl ağlayışıyla ilgileniyoruz. O zaman evet yani feryat figan ağlıyor susturamıyorsun yatıştıramıyorsun eteğine yapışıp kalıyor senden ayrılmıyor. Bak bu kaygılı bağlanma işte güvensiz bağlanmış diyebiliriz ama görmedim. E, Bence varsayım bir üzerine e, psikoloğuna gitmesi, gitmesi daha, daha sağlıklı olur ama hani böyle bir betimle bir tabirleme yaparsak ee, bu şekilde ancak yapabiliriz. Net bir şey evet, söylemek bir şey size. Söyle, aynen öyle. Emine Hanım'ın sorusu belki son sorum olacak. Kusura bakmayın. Olabildiğince hızlı olmaya çalıştık ama hayırlı günler. Üçüncü kızımı dört aylıkken bırakıp işe başladım. Ben çıkarken kızım evde ağlıyordu. Ben yolda ağlıyordum. Altıncı ayında emmeyi bıraktı. Bu konuda hala kendimi suçlu hissediyorum. Şu an yedi yaşında ve bana aşırı bağımlı. Yedi yıldır suçluluk hisseden bir anneyi dinliyoruz. Ah bu annelik ne kadar zor değil mi? Bir ne dersin müjde? Sanırım. Son sorum. Tamam Tuva bir daha şunu bir hatırlatalım. Mı? Evet biraz bir saniye o kadar çok söyleniyor tamam. yani lütfen Heh. hakikaten bir ölçün biçin hakikaten ihtiyacınız varsa iki yaşında çalışmaya iki yaş öncesi çalışmaya başlayın. Yani o iki yaş bizim için neydi? Çok kritik bir dönemdi. Tamam. Evet. Burada altıncı ayda emeği bıraktı ya ben işe gittim diye mi bıraktı? Ya çok erken bırakmış baksana dördüncü... Dört 4 aylık Dört, yani. dört aylıkken yani. yani çok çok erken. Ne kadar erken. etkilemiş olabilir yani tabii. Yani ne dedik ayrılık kaygısı bozukluğu dediğimiz bir şey var. Yani bu olabilir olma ihtimali var tabii ki. Biz burada ne konuştuk zaten bunun üstesinden daha az zararla nasıl çıkabiliriz? Olmayacak diye bir garanti veremiyoruz maalesef çünkü çok çok erken dönemde bir ayrılık var bu vakada. Ve bunun gibi yaşayan annelerde ayrılık, anksiyetesi, bozukluğu dediğimiz bir kavram var. Evet. Bu, bu, bu var yani bu gerçekliği bilmek lazım. Sadece biz nasıl tolere edebiliriz? Çok önemli. Bunu düşünmek gerekiyor. Küşeciğim bitti projem. Ya ben daha konuşuyordum şu an. Hayır yani konuşsak biz burada konuşuruz ama şöyle bir şey yapalım. Nazo kullanıcı adı ekrana kilitlendik demiş. Adım adım insan Instagram hesabındayım. Hatice hanım uzun bir aradan sonra ilk defa işten erken çıktım. Sizin programınıza denk geldim. Harika bir program çalışan anneler için en azından daha geç saate almalısınız bence programı. Efendim bu mümkün olmuyor. Da <gülüyor> Süpersiniz diyen İmren hanım İmren hanıma teşekkür ederiz. Halik Meser Böyle bu işaretle beğendiğini ifade etmiş. Çok güzel farklı sorular var onlar konumuzla ilişkili değildi. Ne acar selam ve dua ile demiş Fadime Şentürk de yorum yazmış. Onları okudum ki yazıyoruz da okumuyorsunuz hiç kimse dikkati almıyor gibi bir düşünceye kapılmanızı istemem. Sizler bizim baş tacımız ve kıymetlimsiniz. Konuklarım için de öyle. Müjdecim bugün için çok teşekkür ediyorum. Şahane bir yayındı bence. Ben teşekkür ederim. Biraz terapiden çıkmış yorgunluğunu gözlerinden görüyorum. <gülüyor> o kadar efor sarf ettin ki hani e, seanslardan sonra bizde böyle bir yorgunluk biz oluyor. Biz seninle de enerjimizi attık ama. Evet <gülüyor> doğru biz öncesinde konuştuk. Ayaklarına sağlık. Ee, seni dinlemek çok güzeldi. İzleyenlerimizin sana teşekkürlerini iletmiş olayım inşallah bir başka konuyla yine size ağırlamak isteriz Memnuniyetle <gülüyor> büyük bir keyifle efendim. Tekrar teşekkürler. Ve efendim bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne diyoruz efendim? Hayat moddamız adım adım insan ve ekibinin moddası hayatta hiçbir sokak çıkmaz değildir diyoruz. Ve bugün de çıkmaz sandığımız sokaklara gittik ve çıkmaz olmadığını görmeye çalıştık. Reçeteler vermeye gayret ettik. Umarım faydalı olmuşuzdur efendim. Hayırlı hafta sonları dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum ve adım adım insan bitti. Hoşçakalın.